Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar, Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programındasınız. Ben Hasan Gençtereli. Şu an stüdyoda yalnızım. Yel tahkümü bekliyoruz. Yolda geliyor kendisi. Twitter'dan da paylaştım. Şu anda canlı yayındayız. En son sizlerle beraber, daha doğrusu kendimi kastederek Bayram özel programında beraberdik. Ondan sonra biraz sizleri eski kayıtlarla baş başa bıraktık. Arada Volkan güzel bir program yaptı. Onun dışında o üç programın ardından yine canlı yayında sizlerle beraberiz. Olan biten tabii çok fazla şey var. Ama bugün biraz daha birazdan da Yeltağ'ın katılmasıyla yine ayda bir ya da bir buçuk ayda bir yapmaya gayret ettiğimiz gündem değerlendirmesi gibi bir program yapacağız. Bir de Olan bitenden bahsedeceğiz. İstanbul her zaman olduğu gibi kıpır kıpır kaynıyor. Uzun süredir, daha doğrusu bir 20 gün kadar şehir dışında idim. Başbakan kadar olmasa da batı sahillerini gezmek ve incelemek fırsatı buldum. İstanbul'da yazı bitirmişsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Herkese geçmiş olsun diliyorum. Kent tabii ki Eylül ayının gelmesiyle beraber gerek mimarlık alanında gerek de sanatın diğer anlayışı alanlarında birçok etkinliğe de ev sahibi yapmaya başlayacak gibi görünüyor. Buna festivalleri de katabiliriz. Mimarlık programı içerisinde bunlardan neden bahsediyorum diye soracak olursanız bizi ilgilendiren en azından beni ilgilendiren keyifli bir sergi yolda birkaç gün sonra açılacak. Anişkapur sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde başlayacak ve Ocak ayına kadar da devam edecek. Anişkapur önemli biri ee, pek çoğunuzun da bildiği gibi ama bilmeyenler için e, aslında Hint asıllı olduğunu ama 70'lerden beri e, çok erken yaşlarından beri Londra'da yaşadığını ve orada sanat eğitiminden sonra e, yaptığı işlerle özellikle mekansal ve mekanda büyük işler ya da e, malzemenin e, özgün kullanımlarıyla yaptığı işlerle ön plana çıkıyor. E, öyle ki 90'larda Venedik de İngiltere'yi temsil ediyor tek başına. 91'de e, Turner Prize'ı kazanıyor e, ve e, daha sonra da e, işler devam ediyor tabii ki. Özellikle mekan içerisindeki dev boyutlu yerleştirmeleriyle e, sadece sanat alanından değil e, popüler alandan da çok fazla ilgi görüyor e, Aniş Kapur. En sonunda e, Londra'daki Olimpik Park içerisinde e, yaptığı e, kule benzeri e, koca bir işle e, karşımızdaydı. E, tabii ki e, mimarların mühendislerin de e, desteğiyle. E, Cecil Belmont aynı zamanda o işin e, de içerisindeydi. E, İstanbul'daki serginin kuratörü e, Norman Rosenthal. E, o da e, en az Aniç Kapur kadar önemli biri. 30 yıldan fazla e, Royal Akademi'yi e, yönetmiş biri. Sergi e, 200 kadar eserle e, geliyor. Tabii çok büyük yerleştirmeler e, olacak mı? Onları göreceğiz ama Akbank sponsorluğundaymış sanat galerisinin içinde de bir şeyler olacak haberlerden bunları takip etmek mümkün. Aniş Kapur heyecanlı tabi bir kenti kent yapan bir kentin içerisinde bir şeyler oluyor dedirten önemli şeylerden bir tanesi. Bu sergiler ve bütün kültürel aktiviteler İstanbul tabii ki pek çok noktada önde gidiyor Türkiye'deki kentler arasında şaşırtacak bir şey değil tabii ki. Ama onun dışında mesela belki gözünüzden kaçmış olan... ...ufak tefek başka bir sergi daha vardı. İzmir'de. İzmir'in büyükçe ilçelerinden bir tanesi olan Bornova'da... ...Bornova Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla düzenlediği... ...bir Polkule sergisi vardı. Mayıs ayı içerisindeydi sergi. Ne kadar sergilendi onu tam bilmiyorum... Ama e, izlemiz keyifliydi. En azından e, oralı biri olarak ilçe belediyesinin bu özel çabasıyla yani Paul orijinal eserlerinin yaklaşık 20-25 kadar eserdi. E, kentin, o kent parçasının önemli bir e, eski konağının dönüştürülmesiyle oluşturulmuş e, kent arşivi ve müzesi içerisinde onları izlemek ve görmek keyif verici bir durumdu açıkçası. E, hani buradan da aslında pek çok başka yerde de pek bir şey olmuyor diyenlere de bir selam gönderelim. Ee, yakın zamanda olacak olan başka bir etkinlik de e, çok yakın zamanda 7 Eylül'de e, başlayacak olan Antalya e, 2. Uluslararası Mimarlık Bienali. Bunu biraz e, Yelta'nın katıldığı anlarda çekiştireceğiz. Kale sponsorluğuyla da e, Yelta ve ben e, orada olacağız e, ilk iki günde katılımcı mimarlarla ve sergiyi düzenleyenlerle röportaj yapma ve konuşma fırsatımız olacak. Radyonun önümüzdeki haftalardaki bir yayınında da, açık mimarlık programında bu röportajları dinleyebileceksiniz. Ne kadar malzeme toplarız? Nelerle karşılaşırız? Nasıl formatlarda bir şey yaparız? Tam olarak kestiremediğim için belki bir program, belki birkaç program özel, pek de sağda solda dinleyemeyeceğiniz tip de bir kısım röportajlar ve işlerin çekiştirmesi adı altında eleştirilerini dinleyebileceğiniz birkaç programın sözünü verebilirim. Aynı zamanda yazı olarak da yayınlayacağız. Şimdi İstanbul'dan bahsedip İzmir'e gelip Antalya'da böyle bir demirlemenin fırsatı. Çünkü kentler içerisinde daha doğrusu belki de bizim doğrudan maruz kaldığımız kent gündelik hayatı ya da sanat programları içerisinde kaynayıp giden başka kentlerde olan bir şeyler de var. Ve onlardan da bahsetmenin tam da sırası gibi hazır Eylül e ile beraber çoğu tatil bitmiş ve bazı şeyler hızla olmaya başlamışken pek çok kentte. Antalya'da demin de dediğim gibi ikincisi düzenleniyor mimarlık BNL'nin ve konusu da şablon yani template. Ee, serginin daha doğrusu Biyenel'in kendi açıklamasında gündelik yaşamımızı sanat ve mimarlığı şekillendiren şablonları onların kültürel ortam içerisinde var olma ve meşrulaşma biçimlerini şablonlara bağlı gelişen üretim ve tüketim ilişkilerini yapı ve kent ölçeğine yansıma biçimlerini tartışmaya açacak diye bahsediliyor Biyenel'den. Ee, katılımcılar var. Ee, ...halihazırda üretilecek olan yerleştirmeler var. Yani pavilyonlar var, küçük pavilyonlar var. Web sitesinden onları da şimdilik görebilirsiniz. İnşa edildiklerinde fotoğraflarıyla beraber de onları inceleme fırsatınız olacak. Antalya tabii ki ilginç bir yer. Turizm bir turizm merkezi tabii ki. Ve içindeki mimarlıklardan da çoğu zaman nasıl diyelim eleştirel ya da e, dalga geçer şekilde bazen de e, tematik otellerle e, onları kastediyorum e, konumuza aldığımız bir e, kent ama e, az buz bir yerde değil e, ben bugün tekrardan sabah erken saatlerde programla ilgili bilgileri şöyle bir gözden geçirirken tekrar baktım daha önce m, 2010 yılı rakamlarına bakmıştım dünyada dünya üstünde en çok Turist girişinin olduğu bunu da sayı olarak e, havaalanlarındaki uluslararası pasport e, nasıl diyelim terminal alanlarındaki sayılardan e, limanlardan e, ya da sınır kapılarından e, girişlerle e, tanımlıyorlar. E, ama çoğunlukla tabii ki hani e, doğrudan sınırı sınırda olmayan e, şeyler için bu daha çok limanlar ve havaalanları için geçerli. Onlar üstünden yapılmış olan uluslararası. E, değerlendirmeler var. 2010 yılı e, rakamlarına göre Antalya en çok ziyaret edilen 6. şehirdi. Bu e, Büyük bir rakam. Yani e, Paris, New York, e, Londra'dan sonra e, öyleydi. E, o rakamları tekrardan yani yanlış mı hatırlıyorum yoksa işte kaynağı e, sizle de paylaşayım diye tekrardan ararken doğrudan onları bulamadım ama ya, ilginç olan tabii ki bazı başka e, rakamlara ulaştım. Mesela World Tourism Barometer denilen bir e, ölçüm sistemi var. Buna göre Türkiye şu anda e, 2011 rakamlarına göre bu. Dünya üstünde en çok ziyaret edilen 6. ülke. Fransa, Amerika, Çin, İspanya ve İtalya'dan sonra en çok turist alan. E, hemen e, on takip eden Almanya ve İngiltere var. E, başka veriler de var. E, Eurominator, Eurominator International diye bir e, ölçüm birimine göre e, Antalya bahsettiğim gibi altıncı sırada yer alıyor. Birinci sırada bu listede Hong Kong, onu takip eden Singapur, Londra, Macao, Bangkok var. Antalya 10 milyon 641 bin turistle bu listede. Onun altında Kuala Lumpur ve New York var. Bu 2010 yılının rakamlarıydı. Tabii ki farklı listelerde farklı dereceler alınıyor. Mesela bir kredi kartı şirketinin yaptığı Dünya üstünde ziyaret edilmesi gereken yerler sıralamasında yok ama İstanbul 5. sırada ve bu 2012 rakamları BBC'de Türkiye'yi sıraladığı listede Türkiye'yi 5. destinasyon İstanbul'u da 6. destinasyon olarak gösteriyor. Aslında bakıldığı zaman böylesi ilginç rakamlara ulaşılan bir nokta Antalya. Bu arada e, İzmir'de e, 20 yıldır e, verilen World Travel Awards'ta e, 3 sene üst üste dünyanın en iyi kruz destinasyonu olarak seçilmiş. E, i̇nsan bazen tabii ki düşünüyor acaba hani biz bu yaşadığımız kentlere bu araçlarla mı gelmeliyiz? Yani, yani bir turist olarak gelmek ya da işte kruzla gelmek şehre daha ilginç kılabilir mi her şeyi? Biraz bunlar üstünden aslında e, konuşacağız. E, ben bir Müzik arası vereyim. David Bowie e, bir tatlı bir e, ara versimizi biraz Berlin'i hatırlayalım. Arada da e, pro, e, prodüksiyon masasının arkasında duran yel takımı içeri alalım. To get the train From parts down the flats. You never knew that That I could do that Just walk in the day. In the jungle, a member the stars, I'm. a man lost in time, near Cadavere, just walking the dead. Twenty-thousand people, cross and hookah, fingers are crossed, just in case, walking dead. No Tekrar beraberiz. Açık Mimarlık Programı'ndasınız. David Bowie ile Berlin'e bir selam yolladık. Orada da Yelta kömü stüdyoya içeri aldık. Merhaba Yelta. Merhabalar. Ben de David Bowie ile beraber evet, geldim. geldim. <gülüyor> o tam çıkarken Yelta giriyordu. Yolda karşılaştılar Allah'tan. Görmeni çok iyi, çok istemiştim. Bir dahaki inşallah. Evet konuşmanız daha iyi olur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Daha böyle havaların soğuması benim hoşuma gidiyor. <gülüyor> Gözlerimin önünde eriyorsun Yelta. <gülüyor> bu, da, bu da benim minik bir şeyim olsun. Tarihe not düştüm. Evet not düştüm <gülüyor> şu anda. Şeyden bahsettim. Sen yokken Antalya Mimarlık bir en elinden ikincisi. Hı hı. Beraber gideceğiz, ziyaret edeceğiz. Onun üstüne konuşmaya devam edebiliriz. Biraz program, daha doğrusu müzik arası vermeden önce... Sayılara boğmuştum biraz ortalığı ve sıralamalara. Hani bu e, turizm e, kentleri ve en çok ziyaret edilen kentler sıralamasında Antalya İstanbul e, yerler nasıl işte en sonunda bir İzmir'den bahsetmiştik. Üstüne dürüst en iyi e, kruz destinasyonuymuş. Ama tabii bunu hani kent merkezi olarak değil bütün çepeliyle düşünmek lazım. Bütün antik kentler evet, vesaire. Yani bir... E, bir de şunu öğrendim yani. E, yani bunu şundan da konuşuyoruz. Bütün bunların aslında kentteki mimarlığı tam da kalbinden etkiliyor. Yani oraya yapılan yatırımlar, mekanlar ve ziyaret rotalarıyla beraber kenti tabii ki doğrudan biçimlendiriyor. Bir gece kalınıyormuş. Hani gelinip Sonra geziliyor ve tekrar. gidiyor. evet Ve maksat da hani bunları birkaç geceye çıkarmakmış. En büyük mücadele de bunun üstüneymiş. Bir yandan tabii ki işte o büyük otel yatırımları işte Lara plajından tuttum. Başka bütün kente yayılmış hı hı. olan yatırımlara ee, bir yandan da bir mimarlık BNL'i ve adı mimarlık BNL'i olan bir BNL e, ikinci kez Antalya'da düzenleniyor. Ee, Aslında şeyden de bahsetmek lazımdı. Bu Türkiye'nin şu an ilk mimarlık evet. BNL'i. Yani gerçekleştirilmiş anlamda daha önceden evet. bir fikir vardı. 2006'lar falan olması evet. lazım. O ne diye geçmişti? Bir ufak bir şey uygulanmıştı mimarlık. Festivali, festivali olarak, olarak. geçmişti. İstanbul'da darphanede hı hı. olmuştu. Bu bence Biyeneli'nin yani tam da Antalya'da olması biraz enteresan. Çünkü hı hı. Ya zaten yani Biyeneli, İstanbul, Türkiye'de Biyeneli deyince nerede olur? İstanbul'da evet, olur. Evet. İşte bir tane Mardin'de var benim bildiğim işte orada da sanat Biyeneli. İşte İzmir'de işliyor. de bir şey yapılıyor. Adları öyle şey yapılıyor. tabii ki nitelik tartışmaları var. Mesela şimdi İstanbul Biyeneli geliyor yine önümüzde. Hı hı. Ee, gezi olaylarından sonra tekrardan ayyuka çıkmış olan bir durum var. Yani bir meşruiyet <gülüyor> durumu mu artık e, yani hani ne gerek var Biyeneli falan gibi e, varan şeyler var. Onlar önemli tabii ki. İşte BNL'lerin yarattığı böyle bir nasıl diyeyim bir aslında bir network yaratıyorlar hı hı. yani oraya sanatçı bir de uluslararası BNL'lerde zaten baktığın zaman böyle gittikçe azalan yerel katılımcı da hı hı. şey oluyor Doğru. ve burada hani artık bir fuara dönüşüyor nasıl ekspolar hı hı. işte ya da daha öncesinde dünya fuarlarında ülkeler katılıyorsa şimdi işte sanatçılar böyle daha hı hı. kimliksiz ve yere bağlı olmayan sanatçıların aslında dolaştığı bir şey görüyoruz. Hı hı. Antalya ise benim bildiğim şöyle bir durum var. Biyeneli'nin ana sergisi var bir tane ama aslında ana sergi bienalin omurgasını oluşturmuyor. Yani Hı -hı. bir şablon konusu var. Şablon konusunun etrafında gelişen sergilerden çok daha çok böyle bağımsız sergiler var. Bir deneysel kısmı var ki Hı -hı. zaten geçen Bienal'den en çok hatırladığımız deneysel evet. kısmı aslında. Tabii çünkü şöyle bir şey oluyor. İşin komik tarafı da o. Yeni ya da farklı olarak nitelendirebileceğimiz her şey bizde çoğunlukla sözde kalıyor. Bu da belki belki herkesin yapması, yapması gereken bir özelleştirme olabilir. Yani her ne kadar mimarlık doğrudan tam kalbinden inşa etmeye yönelik bir şey olsa bile çoğunlukla yeni fikirleri denemek için o kadar fazla alan bulunamıyor. Yani bu inşa etmek olmayabilir ama ürün üretmek diye şey yaparsak i̇şte deneysel işte aynen öyle ve o yüzden bence geçen sefer en çok akılda kalanlardan bir tanesi oldu çünkü e, mekansal müdahalelerden e, minik pavilyonlara e, bakma noktalarından işte e, gün içerisinde ışıkla beraber oyunla e, yer, mekan ve deneyimi değiştiren e, işler vardı e bunlar da her zaman çok sık, e, yani gördüğümüz, denediğimiz deneyimlediğimiz şeyler değil e, tabii ya bir de Bunların hepsine artı olarak şeyden de bahsetmek lazım. Yani ben biraz öyle düşünüyorum. BNL sadece işte onun küratörünün çizdiği bir e, sergi hı hı. E, düzenlemesinden çok şöyle bir iş bir kültür yönetimi Tabii. gerekiyor ki işte İKSV zaten şu an bu konuda yani bunun profesyoneli hı hı. çünkü o organizasyonel background aslında en zorlayıcı işte evet. kim geliyor ne yapılıyor kimlerle ne zaman toplanılıyor Yani hep bunun şey şakasını yapıyorum bir yandan neden 2 senede bir yapılıyor zannediyorsunuz <gülüyor> çünkü iki sene sürüyor zaten hazırlığı güzelmiş <gülüyor> <gülüyor> evet. mesela şeyden de bahsetmek lazım şimdi Lisbon'da mimarlık triyenali var Hı -hı. işte triyenal 3 senede bir şey diyeyim ama İKSV düzenlemiyor tabii ki Antalya'da. pardon onu tabii onu onu bir şey yapayım evet. Antalya'daki mimarlık bienali Antalya Mimarlar Odası evet. tarafından düzenleniyor. Ve bu tam da senin o dediğin belki e Biraz çekinerek uzağında durulan bütün bu organizasyonel know howun ülke satına <gülüyor> yayılmasını da sağlayabilecek girişimler. yani Çünkü Tabii. yapıldıkça yapılabilir olduğu farklı farklı gruplar, kişiler ve örgütlenme, örgütlenme biçimleri içerisinde bunun var edilebildiği görünür hale geliyor. Bu da önemli bir şey. Yani. Tabii bir de aslında bunlara girmişken şeyden de biraz bahsetmek lazım. Yani küratöryel olarak böyle Öyle. birkaç farklı yaklaşım var. Mesela bir küratör şey yapabiliyor sadece tanıdığı bildiği isimlerden senin zaten yapılmış bir işin var onu davet yani hı hı. iş davet etmek üzerine yapılan bir biyeneral süreci var bir de şeyin üzerine küratörle beraber bir üretim sürecine dönüştürülür ve sonucunda onların ürünlerinin paylaşıldığı bir biyeneral süreci var burada aslında belki sanat biyeneralleriyle karşılaştırıldığı zaman en böyle kritik şey şu oluyor mimarlık biyeneralındaki objenin Sonra gideceği yer neresi sorusu. Evet. Çünkü bir koleksiyonerin e, deposuna mı gidecek yoksa zaten orada yaratılan bir işte deneyim alanıydı ve yıkılacak mı? Bu da tabii bunun finansal olarak da sürdürülebilirliğinin hep soru işareti. Yani imarlık bienelleri neden tabii. yapıyoruz? Ya da yerinde kalması da çok ilginç olabilir. Ee, şeyi hatırlıyorum yine geçen seferki bieneli hatırlıyorum. Hani onlar kent içerisinde doğrudan kent içerisinde var olmak için yani bir... E, Sergilenme objesinden daha çok bir de çoğunluğu da deneyim alanı yarattığı için yani fiziksel özellikleri dolayısıyla e, yarattığı için aslında e, yerlerinde kalabilecek olan şeyler bile olabilir ve de o kentte birikerek e, kendilerini gösterir hale gelebilirler. Bir yandan da öyle bir şey var hani o üç e, farklı tipte olma halinin yanında öyle bir açılımı da olabilir yani zaman üstüne yani sadece o e, sergilenme alanına ilgili değil e, bir de e, gelecek... E, Mimarlık bir yerine, Mimarlık bir yine'nin küratörü de Remkulas, hmm, yani o da enteresan bir yani önümüzde bir de öyle bir şey de var hani pek çok insanda Merak ediyor. Tabii herhangi şey genel olacağını. olarak düşünürsün, şu an Remkolas işte önümüzdeki sene bir şey koyacak ve evet. tüm mimarlık gündeme oraya kayıp bir beş sene hepimiz onun üzerine. Kırsal alan çalışıyormuş. <gülüyor> Kırsal alan çalışıyormuş. <gülüyor> Biz biraz kurtardık evet. şahırdakiler. <gülüyor> Aynen öyle, <gülüyor> öyle. Yaptık, Aynen öyle, öyle. Bir şeyler var bizim elimizde de bir şeyler var. Ama işte aslında yani bugün artık global anlamda Venedik mimarlık piyasasında işte yani am yani en mainstream <gülüyor> olan. Yani Şanghay'da başka bir BNL var. İşte Lisbon TIRNL var. Böyle gençler ve daha, daha alternatif isimler aslında. Çevrede yine bir sürü iş yapıyorlar ama hı hı. bu tam şey gibi işte yani sosyal medyayı ne kadar kullanırsa yine ana akım medyanın evet. yansımanın çok güçlü olmadığı için yine mimarlık bir bir şey yapmak daha sesini daha çok duyurmak aslında. Evet. Yani işte bunu demek önemli çünkü bir yerden sonra işin niteliğinden daha çok meselenin görünürlüğü nasıl onun görünürlüğün nasıl tasarlandığı, Hı -hı. iletişimin nasıl kurgulandığı akılda kalıyor. Yani çok e, görülmeye değer şeyler olmasa bile sen onların çok görülmeye değer şeyler olmadığını biliyorsun. Yani hani bilmek istemesen bile biliyorsun. E, bu da e, işte belki tekrar tekrar üstüne çalışılması gereken bir şey. İşte Antalya 2. Ulusa Mimarlık BNL'i ne kadar biliniyor? Birincisi ne kadar bilindi, ses getirdi? Bu bahsettiğimiz dünya üstündeki çok önemli bir turistik, e, merkez olmasıyla ilişkisi ne? İlla ona kritik bakmak ya da onunla ilişki kurmak zorunda değil ama hani tepkiler nasıl falan. En azından insan e, o durumu merak ediyor. Ya da işte e, ilk yarıda dediğim gibi ne bileyim İzmir'in bir ilçesinde bir belediyenin girişimiyle Paul Klee'nin orijinal eserlerinin sergisi yapılıyor falan. Hani onlar önemli şeyler. Bilinirliğinin daha fazla olduğu ve olması gerektiğini düşündüğüm en azından şeyler. Çünkü bunları bildikçe insanlar evet ya buralarda da bir şeyler oluyor ve ben de buna bir katkı koyabilirim demeye başlıyor her şey bir girişimcilik meselesinden biraz uzaklaşmış oluyor böylece. Yani. Aynen ya da ben niye yapmıyorum ve biz niye yapmıyoruz evet. soruları da evet. başlıyor çünkü yani düşündüğün zaman daha Türkiye genelinde düşünelim. Ee, Ülkenin en büyük mimarlar odası halde İstanbul Şubesi. 45 hı hı. bin üyesi hı hı. olarak bugüne kadar İstanbul Şubesi hiç bir yener yapalım diye düşünmedim acaba. Antalya'da evet. bu Antalya'da bu enerji ve bu motivasyon var. Hı hı. Bunun doğrultusunda bir şey yapmaları aslında en yani değerli kalan ne da tabii Tabii keyifli oldu. hikayeler de var orada. Hani nasıl bir motivasyonla başladı, kimlerin örgütlediği. İşte onlara gidip bakacağız sevgili bakacağız. dinleyenler. <gülüyor> evet. Bizden bunların haberlerini Alacaksın. Bu arada bu sabah gördüğüm Haliç metro köpüsü biraz daha irileşmiş. <gülüyor> <gülüyor> Makete güzel. <gülüyor> Makete güzel. Giderek büyüyor sevgili dinleyenler, bizi daha sonra podcast'ten dinleyecek İstanbul'luşı dinleyenlerin bu kısımları pek dikkate almaması <gülüyor> olası. Ama giderek büyüyor. Yani çevresini bir şey. Yani ben tam şey derken direkler ve kablolar. E hadi neyse iyi falan. Ya, Şöyle bir kenarında. Evet bir, bir de bir var. bohça geldi falan. Yani bir, özellikle bir tarafından bakılırken yani bunları bir de e, kente bakmak e, deneyimleri açısından da değerlendirmek e, iyi. E, bir de dün Sefer sardaydık biz. Ha, evet. <gülüyor> onu da söyleyeyim. Hani <gülüyor> o kadar uğraşıyoruz onu da şuyursun. E, herkes için mimarlık derneğiyle, belediyeyle beraber, çocuk meclisiyle beraber işler yaptık. Orada da e, onların nasıl kente baktığı mevzusu üstünden biraz kafa yormaya e, çalıştık. Onu da hani e, hak geçmesin ...yapılmış olan keyifli bir işti diye söylemiş olayım. Ee, bu kadar galiba. Bu kadar. Ee, teşekkür ederiz. Ben de teşekkür <gülüyor> ederim yetişebildiğin <gülüyor> için. Ee, canlı yayın yapmayı seviyoruz sevgili dinleyenler. Ee, bize Twitter'dan ve farklı kanallardan mail üstünden de ulaşabilirseniz... ...acikmimarlik.blogspot.com adresinde bunların hepsi var. Ee, ayrıca Twitter hesabımızda acikmimarlik başında tabii ki et var... E, yorumlarınızı bekliyoruz. Önerilerinizi Antalya ile ilgili bekliyoruz. E, bakalım takip edip programı zenginleştirebiliriz. Ben Hasan Cenk Ben Yel Köm. Hepinize iyi günler dileriz. Açık mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz.